Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Herkese merhaba, bugün çok sevgili arkadaşım. Psikiyatri uzmanı, psikanalist, Profesör Peykan Gençoğlu ile birlikte program yapıyorum. Peykancım hoş geldin. Hoş bulduk Derya. Ee, seninle program yapmak harika. Ee, açık radyo dinleyicileri belki hatırlarlar hemen söylemek istiyorum. Sen 2008'de Ruh Sağlığı Gündemi adlı bir program hazırlayıp sunmuştun. <gülüyor> evet. çok, çok güzeldi. Bugün de biraz heyecanlıyım seninle konuşacağım hem konu hakkında hem de böyle yeni bir konu olduğu için gerizgah olacak. Belki biraz böyle hasta ve doktor diyaloğu halinde bile gelişebilir sohbetimiz. <gülüyor> Bilemiyorum artık nereye gider. <gülüyor> evet, çok teşekkür ediyorum davetin için bu arada. Çok sağ ol. Seninle de sohbet ediyordum. Benim muzdarip olduğumu düşündüğüm bir durum. İşte bu solastajı nedir? eminim birçoklarımızın da içinde bulunduğu bir ruh hali herhalde. Şimdi gözümüzün önünde birçok şey yok olurken yaşadığımız ve bu sevdiğimiz işte evimiz, mahallemiz, ormanlarımız ve bu kaybetmekten dehşete düşüyor ve endişeleniyorsak, hani Marmara Denizi gibi devasa bir denizin gözümüzün önünde yani ölümüne şahitlik ediyorsak ee, bu sıkıntı bizi depresif bir yani zihinsel durumda hissettiriyorsa e, solastalji yaşıyor olabilir miyiz diye e, soracağım <gülüyor> sana. Bir de solastalji e, nedir yani? Nereden çıktı değil mi? Evet. evet e, Valla e, yani ben de bundan e, bir süre önce e, solastaljiyi anladım ve tanıdım. Ama aslında çok daha öncelere dayanıyormuş. Biraz ondan bahsedeyim. Özellikle bazı anlarda ve yerlerde bir keder hissi yaşıyordum. Ben kendimden de örnek vereyim. Ve anlam veremiyordum o oralara dair duygularıma. Genelde eskiden bildiğim bir yerin tarımar olduğunu, acayip bir yapının kondurulduğunu gördüğümde bayağı bir kayıp hissi yaşıyorum. Ve aşina olduğum yerin de aynı kalabilmiş olması yine beni hüzünle karışık bir duyguya ve sevince götürüyor. Yani hem bildiğimiz bir yerin tamamıyla değişmesi veya işte çocukken ve ilk gençlik yıllarımızda denize girdiğimiz Marmara Denizi'nin adeta öldüğünü görmek gibi şeyler tabii ki. Hüzün ve hatta birçok başka duygu daha yaşatıyor ama şey de ilginç, bir yer aynı da o aşina olduğumuz bir yer, orada da bir hüzünle karışık bir duygu. Hı -hı. Çünkü bu, acaba aynı kalmaya devam edecek mi Hı -hı. galiba duygusu? Adını sonradan öğrendim bu duyguların. Mesela evinizde olduğunuz halde sıla hasreti çekmek. E, gibi e, açıklanmış e, solas rahatlık ve konfor algia ya da acide ağrı acı sözcüklerinden e, türemiş felsefeci Glenn Albrecht'in 2003'te türettiği bir sözcük bu solastalji nevrajı diye bir e, tıbbi terim vardır i̇şte sinirlerden kaynaklanan ağrılar gibi e, nevrajı gibi ama aslında bu ruhsal bir acı. Ee, i̇nsanın çevresinde olumsuz değişikliklerin kaçınılmaz hale geldiğinde yaşanan sıkıntılı acı hissi. Peki, hmm. bir, bilmiyorum sen başka bir söyleyeceklerin var mı? Yani nö nöropatik ağrılar bunlar, e öyle mi? Yok hayır yani e, söylerken solastaji pek aşina olmadığımız bir terim hmm. olduğu için. Nevraji deyince onun nasıl bir şey olduğu belki daha kolay anlaşılır diye bir benzetme yapayım dedim. <gülüyor> ee, o kadar. <gülüyor> evet, evet, evet. Ee, Ben e, biraz kendi hikayem de e, sora sadece sana açmak istiyorum. İşte dediğin gibi Marmara'nın geçen sene bu müsilaj patlamasına şahit olmuştuk. Ya yani benim evim de sahilde ve her gün Marmara'yı görüyorum. Tabii bir İstanbullu olarak da. Hep denizde birlikte yaşadık. Yani bir su şehrinde yaşamak çok güzel. Bizler için onun ölümüne şahit olmak da bir o kadar acı ve sarsıcıdı. Ama benim kişisel travmam daha önce de Yani ta böyle 2014 senesine falan gitti. Biraz böyle kazımaya başlayınca kendi durumunu doğduğum evde yaşarken sen de biliyorsun o dönemleri yani hmm. tam da içinde yaşarken yasa dışı bir şekilde yıkımın gerçekleşmesiyle başlamıştı işte ve polis jandarma geldi yıkımı durdurdu fakat evin hani bir kısmı üst kısmı filan yıkılmış o şekilde kalıverdi bu bizim hafızamıza fena kazındı yani bir evi terk etmeden yaşadığımız ev senin dediğin gibi bizi terk etmiş oldu yani Tam bir gurbet hissi <gülüyor> Yaşar olmuştuk. Sonrasında zaten toplumsal olarak tsunami gel gibi geldi bu ransal dönüşüm, kentsel dönüşüm denilen şey neyse. Ya onun Sonrasında ne okulum kaldı, ne mahallem, ne kıyılar işte son olarak mesela çok derin acı hissettiğim Galata Port beni baya baya zırap çeker hale getirdi. Çünkü senelerce mesela orada, yani senelerce dediğim baya 20 sene boyunca beni uğurlayan, benim sevdiklerimi uğurladığım, babama defalarca mendil salladığım, <gülüyor> bize mendil sallanan bir yolcu salonu ve oradaki binalar, bütün Karaköy kıyı peyzajındaki o tarihi kıyı Birisi silgiyi almış boylu boyunca yok etmiş gibi e, beton döküldü yani son gidip görmüştür herkes. Üstüne işte kuruzlar yanatsın diye sıra sıra böyle babalar döşenmiş e, ve kibrit kutusu gibi de e, betonların üzerine dört katlı AVM'ler. Yani hafızasını yitirmiş bir toplum gibiyiz. İşte sokaklarımızın, mahallelerimizin ismi değiştiriliyor. Okullarımız, doğduğumuz hastaneler, parkların isimleri değiştiriyor. Hani bunlara alışmıştık ama bir taraftan da bu artık semtler, kıyılar filan yıkılır hale geldi. Bir hafıza kırımına da uğradık. Yani hafızasını kaybetmiş bir toplum ülkene üretir bilmiyorum ama hafızasını kaybetmiş toplum da hasta değil midir sence? Ee, öyle diyebiliriz tabi yani yani bir solastajı böyle toplumsal bir şey olarak da tanımlamak mümkün mü yoksa ben mi dediğim gibi işte kavramları biraz böyle karıştırıyorum Yo aslında mümkün tabi yani çünkü e, bireylerin e, yaşadığı e, böyle buna benzer acıları yani kendi evinin birden bire yok olması yahut işte çok alışkın olduğu bir takım mekanların ortadan kalkması nasıl bireyi etkiliyorsa e, toplumu da e, toplumsal olarak da etkileniyor çünkü herkesin oralarda bir anısı var A ayrıca e, neden birdenbire e, silgiyle silinmiş olsun e, yani bunlar tabi ayrıca e, konuşulacak konular e, hı hı. Hı hı. Yani biraz bu iklim değişikliği ve benzeri durumlarla ilgili ruh sağlığını nasıl etkiliyor? Oraya geçelim mi? Evet, Neden? evet, lütfen. lütfen. Ee, evet, yani ruh sağlığını da etkiliyor. Yani bütün dünyada da bununla ilgili yavaş yavaş veriler var. Ee, i̇klim değişikliği, kuraklık, vahşi yapılaşma, sel, sıcak dalgaları, yangınlar, hava kirliliği gibi Gerçekten afet sayılabilecek olayların e, insanların ruh sağlığı üzerindeki etkileri de kaçınılmaz oluyor. E, e, toprağını kaybetme, satmak zorunda kalma, yani burada e, yani satma e, o toprağa satmak zorunda kalmak da ayrı bir e, travmatik durum oluyor, yerinden kopmaya neden oluyor, e, yer değiştirme, göç ya burada istemeden yapılan bir Göç ortaya çıkabiliyor. Kayıp duygusu, duygusu yaşatıyor hepsi. İnsanın çevresinde olumsuz değişikliklerin kaçınılmaz olması işte e, sıkıntı, acı hissi kalp ağrısı da desek yani yerinde olur. Ya, değil e, mi? <gülüyor> e, öyle. E, i̇klim değişikliğinin sonuçlarını düşündüğümüz zaman bu vahşi yapılaşma özellikle e, Derya senin yaşadığın şeyin bir benzerini Geçen günlerde e, sosyal medyada da çıktı fotoğrafı veya videosu. İnsanlar içinde yaşarken kepçeyle yıkıma başlanması adeta benziyor gerçekten. E, Bütün bunlar e, tıp diliyle söylersek e, akut dönemi yaşayıp kronik döneme geçmişiz artık. Yani bunlar e, son yıllara dayalı bir durum. E, Kronikleşme. Evet. Öyle, yani o duygular da biraz kronikleşti. Ee, mesela e, önemli bir tıp dergisinde, Lancet'te, ekolojik keder ve kaygı başlıklı bir rapor yayınlandı 2020'de. Orada eğer gerekli adımlar atılmazsa, bugün doğan bir çocuğu bekleyen, e, büyürken bekleyen sorunlar e, şöyle bir sıralanmış: e, Beslenme sorunları yaşayabilecekler, enfeksiyon hastalıkları artacak. Ki şu anda bir e, virüs e, hastalığıyla boğuşuyor bütün dünya. E, daha fazla artacağından bahsediliyor. Hava kirliliğine dayalı hastalıkların artmasından ve tabii e, sadece çocukları değil erişkin ve yaşlı nüfusu da tamamen etkileyecek bütün bunlar. E, ve çok ilginç bir kavram daha ortaya çıktı. Şimdi e, travma sonra stres bozukluğu diye bir kavram var. Yani travmatik bir yaşantısı olan bir kişi travma yaşadıktan sonra bir bu bir ruhsal rahatsızlığa dönüşüyor ve travma sonra stres bozukluğu adı verilmiş durumda. Travma öncesi stres bozukluğu kavramı da ortaya çıkmış. İklim değişikliğine bağlı ileride olacakların sezilmesiyle birlikte bir ortaya çıkan yine bir stres bozukluğu. Yani bir yarın öbür gün burada da şöyle şöyle bir takım şeyler olacak ve bu iklim değişikliği ya diğer sorunlu çevreye sorun yaratan şeyler travma öncesi stres bozukluğu olarak kendini ortaya çıkarmış durumda. Değil mi? Ne kadar evet. acayip bir şey yani. Olmadan biz travma travmatize olmaya başlıyoruz yani. Evet bir soluklanalım mı epey ağır? Tabii. Gerçi parça da biraz <gülüyor> <Evet. gülüyor> hafifletemeyecek bizi ama. Evet e, The Eagles'dan e, no more walks in the woods. Artık ormanda yürümek yok. Ağaçların hepsi kesildi. Evet, sanat bize e, solastajiyi anlamamız için de kapılar açmış. E, ben bizim sosyal mecralarımızda Dünya Miras Adalar, Facebook, Twitter ve Instagram'da da paylaşıyorum bunları. E, iklim krizinin insan ruhuna verebileceği ızdırabı anlatan iki film e, bu duyguyu bir, bir güzel dile dökmüş. Yani böyle e, bunları paylaştım. E, i̇kisinin de ismi filmin belgesel bu kısa belgesel bunlar Solastagy. Üçüncü filmde ise bir kalker ocağının endüstriden doğa alanına dönüşümünü çok katmandığını ve bir yerin nasıl birçok farklı hikayeyi taşıyabileceğini anlatıyor. Yani bir iyileştirme, işte dünyada olan ölü bölgeler var, onların tekrardan kamusal alanlar haline getirilerek iyileştirilerek ve restorasyonla insanlara kazandırılmasını yani yapacaklarımız da var bizim burada. Hani her şey bitti şekilde değil. Çok çok bizim elimize bağlı her şey. Üçüncü filmin de linki bu şekilde. Tabii bir de edebiyatta Orhan Pamuk'un kara kitabı var ki muazzam çok iyi tasvir ediyor orada İstanbul'u. Vaktimiz kalırsa bir kısmını okumak isterim ama. E, i̇stersen e, peykan sen e, sözlerini tamamla buradan. Tamam. E, şöyle şimdi hani her şey çok mu kötü olacak böyle bu halde e, ne yapacağız, çaresiz miyiz e, diye düşünülmemeli. Çünkü e, şöyle e, yani bu üzüntü, kızgınlık, korku gibi duygular aynı zamanda insanları harekete geçmeye yöneltiyor. Yani Hı -hı. E, bu duyguları hissetmediğimizde e, harekete ge geçmek için bir itici gücümüz olmayabilir. ama bu duygularla e, özellikle e, e, dayanışma içine girmek e, işte e, toplumla, topluma reçete yazmak gibi bir kavram daha çıktı karşıma bakarken e, yani Hı -hı. topluma yazılacak reçete e, özellikle, ee, bu konuda bir kere herkesin bilinçlenmesi. Ee, özellikle şimdi ruh sağlığı e, ve tüm sağlık çalışanlarını, eğitici ve öğrencileri, toplu ortamlarda çalışanları, iklim değişikliği konusunda şimdi belki bir takım şeyler yapılıyor ama çok daha aktif bir şekilde eğitmek, hatta bilinçlenme atölyeleri yapmak, e, çevreye, toprağa, havaya, suya, atıklarımıza, e, Farklı bir gözle bakmak, ne yapmalıyız ve biz daha hala ne yapmıyoruz ki bu noktalara geliyoruzu biraz daha düşünmek. E, tabii ki bunlarda e, özellikle e, hükümetlerin gerekli desteği ve stratejileri oluşturmaları dünya çapında çok önemli. E, şöyle önümüzdeki 10 yıl dünyamız için çok önemli ve bu 10 yılı biz eğer ee, yine çarçur edersek ve daha çok e, dünyanın ölümüne e, yollar döşersek o zaman zaten e, gerçekten çok acınası solastagia çok e, şey kalır. Yani e, hafif kalır çok daha farklı hmm. e, belki kavramlar daha e, ortaya çıkarmamız gerekecek daha olumsuzlarına. Bunlar olmasın diye uğraşanları gerçekten desteklemeliyiz diyorum. Evet. Pandemi de iklim krizi de esasında yaşadığımız bu ulusal sıkıntı, çektiğimiz bu ızdırap geldiğimiz noktada bir sistem sorunu olduğumuzu hepimize gösteriyor. Yani aynaya böyle Bakıyoruz, görüyoruz artık. Onun yansımalarını yaşıyoruz biz. Yani insan olabilecek miyiz? <gülüyor> Biraz da böyle artık disiplinler ötesi e, konuya herhalde bakmakta e, fayda var. E, biz de bu Marmara'nın ölümüyle e, birlikte yapılması gerekenleri yapmayarak hatta üzerine oyunlar oynayarak e, adeta bir yeşil yıkama haline dönüştürülen bu yalancı sisteme bir dava açmıştık ve farklı disiplinlerden de konuklarımızı ağırlıyoruz o nedenle. Bu konuda senin onun için bize anlattıkların çok çok kıymetli, çok çok, çok teşekkür ederim bu anlamda. Bu disiplinlerle Marmara üzerinden biraz daha konuyu açmak istiyoruz. Şimdi ben... Bu konuyu e, gündüz Vastaf'a program e, programcılardan biri arkadaşım gündüz Vaafa sontaj ile ilgili konuşurken Hatta bugün telefonda konuştuk Biz bunu peykanla e, Pazartesi akşamı kayıt olarak yapıyoruz Salı siz dinleyeceksiniz. E, o da bana e, çok güzel bir şiirini yolladı şu anda e, Floransa'da ben onu okumak istiyorum çünkü çok konumuzla çok güzel örtüştü. İsmi James Webb. James Webb 2002'de uzay teleskobuna ismini, ismi verilen Kennedy hükümetinin başlangıcından bu Johnson hükümetinin sona ermesine kadar NASA'yı yöneten kişi. Onunla ismine yazmış şiiri Gündüz. Şöyle diyor, sen meraklı insan, aklın mucizesine benzemez evren, düzene düzen vere vere anlamlı mı kıldın sence dünyanı? Zorlama yaşamı, rahat bırak kaosu. 24 Aralık 21'de James Webb alkışlarından habersiz köklerinin izinde yola çıkarken 13,5 milyar yıl ötene Christoph Coulomb hırsımızın hazır mıydık sonucuna? Emin değilim sevmeyi bilemeden uzaya açılışımıza. Arkeologlardan öğrenmeli. Geçmişimizi bekletip geleceği sabırla keşfetmeli. Karşılaşacaklarının korkusunda saracaklarından yoksun. Sonsuzluğu zorlarken acelen nereye? Meraklı insan haddini bilsene. Kime konuşuyorum? İnsanım işte. Dehşetimden çatlayacağım. James Webb'le Evrene saldığım meçhulün beklentisinde. Gündüz Vassaf, Floransa Aralık, Ocak 2021 olarak bize yolladı. Buradan ona da çok sevgi ve selamlarınızı iletelim. Karlı bir Türkiye'den. <gülüyor> evet yapılacaklar var ve bize bağlı sanırım değil mi Beykan? Evet. Seçim, yani... seçim bizim elimizde. Evet yani e, bu işte şeydeki AVM'leri, senin bahsettiğin AVM'lerin yapılması falan bunlar gerçekten artık hiç düşünülmemesi gereken şeyler. yani Yeterince AVM yok mu? Dünyada ve Türkiye'de. <gülüyor> Yeşil alanlar yok. Ha, bir de hep şey diyorlar. Yani mutlaka işte çocuğunuz için bir şey yapmak istiyorsanız ağaç dikin. Başka bir şey yani başka bir hediye vermenize gerek yok. Bu da bence güzel bir e, slogan. Evet slogan çok güzel ama ağaçları kesmeden ağaç dikelim. Önce evet. ağaçları kesip sonra ağaç dikmek <gülüyor> çok o, aynı şeye gelmiyormuş. Kesinlikle. <gülüyor> evet sanırım programımızın e, sonuna geldik. Çok keyifli bir keyifli keyifsiz bir konunun keyifli bir umarım tarafa gidişini yakalarız hep birlikte. Bugün biz yaşadığımız yerin işte bu kuraklık, yangın, deprem gibi çevre felaketleriyle ya de yani böyle şehirleşme gibi insan faaliyetleri sonucunda değişmesiyle karşı karşıya kaldığımız ve o hissettiğimiz üzüntüyü konuştuk adeta böyle zamanlar gibi mekanların da geçip gittiğini bir yeri terk etmeden o yerin bizi terk etmesinin üzüntüsünü konuşmaya çalıştık gurbetin evimize gelmesi dedik Hı -hı. yani solastajya şöyle bir gizge yaptık çok <gülüyor> zor bir konu esasında Üzerine de çok daha konuşulacak şey var sanırım değil mi? Bu kelimeyi çok fazla duyacağız Herhalde e, Sanırım. Evet. Ee, hadi duyalım da böylece e, bir e, herkesin e, aklında kalsın. E, Hı -hı. Sonra Sajya'yı yaşamamak için ileride ne yaparız diye. E, bakalım. Evet. Peki e, bugün e, sevgili e, konum benim çok yakın ve kadim arkadaşım <gülüyor> diyeyim aynı zamanda psikiyatri uzmanı psikiyatrist profesör Peykan Gökalti tekrar çok teşekkürler Peykan'cığım ve sevgili dinleyiciler bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim teknik masada da Andrea vardı ona da çok teşekkürler tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.